güzel ahlak ve kötü huy Allahü Teala Kalem Suresi 4. ayetinde sevgili peygamberini övmek ve ona vermiş olduğu nimeti açıklamak üzere şöyle buyurdu. Gerçekten sen pek büyük bir ahlak üzerindesin. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı Kur'an-ı Kerim idi diye buyurmuştur. Bir kişi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ahlaktan sordu. Resulullah da Araf Suresi 199. ayetini okudu. Sen bağışlama yolunu tut. iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir ahlak ile ilgili hadisi i şerifler O ahlak gelmeyene gitmen, vermeyene vermen ve zulmedeni bağışlamandır. Ben ancak ahlaki faziletleri tamamlamak için gönderildim. Kıyamet günü mizana konan iyiliklerin en ağırı takva ve güzel ahlaktır. Adamın biri Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem sordu: "Ya Rasulallah, din nedir?" Rasulullah güzel ahlaktır buyurdu. Adam Rasulullah'ın sağından gelerek aynı suali bir kere daha sorar. Rasulullah yine güzel ahlaktır buyurur. Adam bu defa Rasulullah'a sol taraftan gelir. Ve aynı suali sorar. Fakat aynı cevabı alır. Adam bu defa arkadan gelir ve aynı soruyu sorar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyu sorana dönerek anlamıyor musun? Din kızmamak demektir buyurur. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordular. Şum Uğursuz nedir? Kötü huydur, buyurdular. Adamın biri Rasulullah'a bana vasiyet et, öğüt ver dedi. Nerede bulunursan bulun, Allahü Teala'dan kork, buyurdular. Adam arttır ya Rasulallah dedi. Rasulullah, kötülüğün akabinde bir iyilik yap ki o iyilik günahı gidersin buyurdu. Adam yine arttır ya Rasulullah dedi. Rasulullah insanlarla güzel geçin buyurdu. Rasulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, hangi amel daha makbuldur diye sordular. Cevabında güzel ahlaktır buyurdu. Başka bir hadisi şerifte Allahü Teala ahlak ve hilkatini güzel yaptığı kimseyi cehennemine yedirmez, buyuruldu. Fudayl bin İyad rahmetullahi aleyh diyor ki, Rasulullah'a bir kadın hakkında gündüz oruçlu ve gece uyanıktır, daima ibadet eder. Buna rağmen komşularıyla iyi geçinmez, onlara çirkin sözler söyler, kötü huylu bir kadındır dediler. Bunun üzerine Rasulullah, "On daha yeri yoktur. O cehennemliktir." buyurdu. Ebu Derda radıyallahu an Resulullah'ın mizana ilk konacak güzel ahlak ve cömertliktir." buyurduğunu haber verdi. Allahü Teala imanı yarattığı zaman iman "Allah'ım beni takviye et." diye yalvardı. Allah-u Teala da onu güzel ahlak ve cömertlikle takviye etti. Allah-u Teala küfrü yarattığı zaman küfür de aynı şekilde takviye istedi. Allah-u Teala da onu kötü huyl ile takviye etti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şeriflerinde Allah-u Teala bu dini kendi zatı için halis kıldı. Sizin bu dininize cömertlik ve güzel huydan başkası yaraşmaz. Aman dininizi bu iki hasletle süsleyiniz. Buyurdular. Rasulullah'a iman yönünden müminlerin en faziletlisi kimdir diye soruldu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı güzel olandır buyurdu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siz mallarınızla insanlara yardımı yetiştiremezsiniz. Yardıma malınız yetmez. Hiç olmazsa onları güler yüz ve güzel huyu ile hoşnut etmeye gayret ediniz. buyurdu. Başka bir hadisi şerifte ise sirke balı bozduğu gibi kötü ahlakta ameli bozar. buyurdular. Rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cerire radıyallahu an sen Allahü Teala'nın güzel yarattığı bir kimsesin. O halde ahlakını da sen güzelleştir. buyurdu. Rasulullah yüz ve ahlak bakımından insanların en güzeliydi. Şöyle dua yaparlardı. Allah'ım Hilkatimi güzel yarattığın gibi ahlakımı da güzelleştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem umumiyetle şöyle dua yaparlardı. Allah'ım senden sıhhat, afiyet ve güzel ahlak isterim. Başka bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Müminin kerem ve iyiliği dini Haseb ve asaleti güzel huyu, mürüvvet ve insanlığı ise aklıdır. İbni Hibba'nın Hüsame bin Şüreyk'ten rivayette, Bedeviler Resulullah'a ''Kula verilenlerin en hayırlısı nedir?'' diye sordular. Rasulullah cevabında, ''Güzel ahlaktır.'' buyurduğuna şahit oldum dedi. Taberânî'nin Ebu Hüreyre ve Cabir'den, radıyallahu anhüma, rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet gününde benim için en sevimliniz ve bana en yakın olanınız, ahlak yönünden en güzel olanınızdır, buyurdu. i̇bn Abbas radıyallahu anhüma dedi ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kendisinde, şu üç haslet veya bunlardan biri bulunmayan kimsenin hiçbir ameline kıymet vermeyiniz. 1. İsyandan kendisini alıkoyacak takva ve Allah korkusu. 2. Kötüye karşı susmasını bildirecek hilim yumuşaklık. 3. insanlarla geçim sağlayacak güzel huy. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, namaza başlayacakları zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana güzel ahlak ihsan eyle. Zira senden başka kimse güzel ahlak ihsan edemez. Allah'ım, beni kötü huylardan koru ve uzaklaştır. Enes radıyallahu anh diyor ki, bir gün Rasulullah'ın huzurundaydım. Şöyle buyurdular, güneşin donmuş suyu eritmesi gibi güzel ahlak da günahları eritir. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edilen bir hadis-i şerifte, güzel ahlak kişinin saadetindendir buyuruldu. Rasulullah bir hadis-i şeriflerinde, yüm yani bereket güzel huydur. Buyurmuşlardır. İbn Mace ve İbn Hibba'nın Ebu Zer radıyallahu an hazretlerinden rivayet ettikleri bir hadisi şerifte Rasulullah Ebu Zere hitaben tedbir gibi akıl güzel huy gibi asalet olamaz buyurdu. Enes radıyallahu an diyor ki Müminlerin annesi Ümmü Habibe Radyallahu anha Rasulullah, ya Rasulallah. Bir kadın dünyada iki kocaya varmış. Kadın ve iki kocası da cennetlik. Kıyamette bu kadın bunlardan hangisine varacaktır? Diye sordu. Rasulullah cevabında, dünyada kadına göre ahlakı güzel olana varacaktır. Ey Ümmü Habibiye, güzel huy. ''Dünya ve ahiretin hayrına muadildir.'' buyurdu. Abdullah bin Ömer ve Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadisi i şerifte, Resûlullah, ''Muvaffak olmuş bir Müslüman, güzel ahlak ve keremiyle gündüz oruçlu ve gece kâim mertebesine ulaşır.'' Diğer rivayette, ''En sıcak ve uzun günün ortasında susuyanların derecesine yükselir.'' buyurmuşlardır. Heraite Abdurrahman bin Semure'den rivayet ettiği bir hadisi i şerifte dün gece acayip bir şey gördüm. Ümmetimden birini dizleri üzerine çökmüş Allahü Teala'nın huzuruna girecek fakat buna mani bir perdesi var. Bu sırada güzel ahlakı gelerek onu Allahü Teala'nın huzuruna iletmiştir buyuruldu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul, ibadete zayıf olduğu halde güzel ahlakı sayesinde ahiretin yüksek derece ve şerefli menzillerini kazanır. Hazreti Ömer radıyallahu anh Rasulullah'ın Sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girmek için izin istedi. İçerde Rasulullah'tan daha yüksek sesle konuşan kadınlar vardı Kadınlar Hzre Ömer'in içeri gireceğini anlayınca hemen kendilerine çeki düzen verdiler Ve bir kenara çekilip sustular. Rasulullah onların bu haline gülerken Hzre Ömer içeri girdi ve, ''Anam babam size feda olsun ya Resûlallah, niçin güldünüz?'' diye sordu. Rasulullah ''Şu yanımda bulunan kadınlara şaştım. Senin sesini duyar duymaz hemen toplanıp kendilerine çeki düzen verdiler.'' buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, ''Siz benden ziyade hürmete layıksınız ya Resûlallah.'' dedi. Sonra kadınlara dönerek, ''Ey nefislerle düşmanlık edenler, Rasulullah'tan korkmuyor da benden mi korkuyorsunuz dedi. Kadınlar, evet, ondan korkmuyor ve senden korkuyoruz. Çünkü onun tabiatı yumuşaktır. Sen ise sert ve ağır tabiatlısın dediler. Bunun üzerine Rasulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, ey Hattab'un oğlu, nefsimi yedi kudretinde bulunduran Allahü Teala'ya yemin ederim ki şeytan Herhangi bir yolda seninle karşılaşırsa, hemen yolunu değiştirir ve senin gittiğin yoldan başka yola sapar. Yani şeytan bile senden korkar, buyurdu. Ayşe'den radıyallahu anh'a rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Kötü huy, bağışlanmayacak bir günah, kötü zan ise kokan bir günahtır, Buyruldu. Lokman Hekim ile oğlu arasında geçen sorulu cevaplı konuşma. Bir insanın en iyi hasleti hangisidir? Din. İki kişi olurlarsa, din ve mal. Üç kişi olurlarsa, din, mal ve haya. Dört kişi olurlarsa, din, mal, haya ve güzel huy. Beş kişi olurlarsa, din. Mal, haya, güzel huy ve cömertliktir. Altı kişi olurlarsa, oğlum, saydığım şu beş haslet kimde bulunursa, o zat mütteki, pak ve temizdir. Allahü Teala'nın dostu olup, şeytandan uzaktır. Ahlak ile ilgili şu hadisi şeriflerde çeşitli kaynaklardan alınmıştır. İmanı en kuvvetli olanınız, ahlakı en güzel ve zevcesine karşı en yumuşak olanınızdır. Tirmizi Hâkim. İnsan güzel huyu sebebiyle cennetin en üstün derecelerine kavuşur. Nafile ibadetler insanı bu derecelere kavuşturamaz. Kötü huy insanı cehennemin en aşağı çukurlarına sürükler. Taberani. İbadetlerin en kolayı ve en hafifi, az konuşmak ve iyi huylu olmaktır. Bu sözüme dikkat ediniz. İbni Ebit Dünya, kimseyle münakaşa etmeyen, haklı olsa bile diliyle kimseyi incitmeyen Müslümanın, cennete gireceğini size söz veriyorum. Şaka ile veya yanındakileri güldürmek için olsa bile, Yalan söylemeyenin cennete gireceğini size söz veriyorum. İyi huylu olanın cennetin yüksek derecelerine kavuşacağını size söz veriyorum. Ebu Davud, İbn Mace ve Tirmizi. Müslüman müslümanın kardeşidir. Birbirini incitmezler, üzmezler. Bir kimse din kardeşinin bir işine yardım etse Allahü Teala da onun işini kolaylaştırır bir kimse bir müslümanın sıkıntısını giderir onu sevindirirse kıyamet gününün en sıkıntılı zamanlarında Allahü Teala onu sıkıntıdan kurtarır bir kimse bir müslümanın aybını kusurunu örterse Allahü Teala kıyamet günü onun ayıplarını kabahatlerini örter buhari Müslim bir kimse din kardeşine yardımcı oldukça Allahü Teââ da ona yardımcı olur. Müslim, Allahü Teâala bazı kullarını başkalarının ihtiyacını karşılamak onlara yardımcı olmak için yaratmıştır. İhtiyacı olanlar bunlara başvurur. Bunlar için ahirette azap korkusu olmayacaktır. Taber, Allahü Teala bazı kullarına dünyada çok nimet vermiştir. Bunları kullarına faydalı olmak için yaratmıştır. Bu nimetleri Allahü Teala'nın kullarına dağıtırlarsa nimetleri azalmaz. Bu nimetleri Allahü Teala'nın kullarına ulaştırmazlarsa Allah nimetlerini bunlardan alır başkalarına verir. Taberani İbni Ebid Dünya. Bir Müslümanın din kardeşinin bir ihtiyacını karşılaması on sene itikaf etmesinden daha kazançlıdır. Allah rızası için bir gün itikaf yapmak ise insanı cehennem ateşinden pek çok uzaklaştırır. Bir kimse bir din kardeşinin bir işini yaparsa binlerle melek o kimse için dua eder. O işi yapmaya giderken her adımı için. Bir günahı affolur ve kendisine kıyamette nimetler verilir. İbn Mace Bir kimse din kardeşinin bir işini yapmak için giderse her adımında yetmiş günahı affedilir ve 70 sevap verilir. Bu iş bitinceye kadar böyle devam eder. İş yapılınca bütün günahları affedilir. Bu işi yaparken ölürse sorgusuz hesapsız cennete gider. İbne Ebid Dünya, Allahü Teala yumuşak huylu olanları sever ve onlara yardımcı olur. Sert, öfkeli olanlara yardım etmez. Taberani, yavaş, yumuşak davranmak Allahü Teala'nın kuluna verdiği büyük bir ihsandır. Aceleci atak olmak şeytanın yoludur. Allahü Teala'nın sevdiği şey yumuşak ve ağır başlı olmaktır. Ebu Yâla İnsan yumuşaklığı, tatlı dili sebebiyle gündüzleri oruç tutanların ve geceleri namaz kılanların derecelerine kavuşur. İbni Hibban Kızdığı zaman öfkesini yenerek yumuşak davranan kimseyi Allahü Teala sever. İsvehani Dikkat ediniz, size haber veriyorum. Cennetin yüksek derecelerine kavuşmak isteyen, saygısızlık yapana yumuşak davransın. Zulmedeni affetsin. Malını esirgiyene ihsanda bulunsun. Kendisini aramayan, sormayan ahbabını, akrabasını gözetsin. Taberani. Din kardeşine karşı güler yüzlü olmak, ona iyi şeyleri öğretmek, kötülük yapmasını önlemek, yabancı kimselere aradığı yeri göstermek, sokaktan taş, diken, kemik ve benzerleri gibi çirkin, pis ve zararlı şeyleri temizlemek, başkalarına su vermek hep sadakadır. Tirmizi, ahlak hakkında büyüklerin sözleri. Kötü huylu olan, kendine eziyet eder. Hasan-ı Basri İnsan, güzel ahlakı sayesinde, Cennetin yüksek derecelerine yükselebilir. Buna karşılık, abit olsa da kötü huyu sebebiyle cehennemin derinliklerine yuvarlanabilir. Enes bin Malik. Rızık hazineleri ahlak güzelliğindendir. Yahya bin Muaz. Kötü huylu insan kırılmış saksı gibidir. Ne saksıdır ne de çamur. Ve bin münebbih. Güzel huylu kötü bir insanın bana arkadaş olması abit ama kötü huylu bir insanın arkadaş olmasından daha sevimlidir. Fudail. İbnü Mübarek bir yolculuğunda kötü huylu bir insan ile arkadaş olur. Adamın her dediğini yapmaya gayret eder. Eziyetlerine katlanır ve onu darıltmamaya çalışır. Yolculuk sona erip ayrıldıkları zaman İbn Mübarek sanki iyi bir arkadaşını kaybetmiş gibi ağlar. Ağlamasının sebebini kendisinden sordukları zaman şöyle der: Buna acıdığım için ağlıyorum. Çünkü ben kendisinden ayrıldım. Fakat onun kötü huyu hala kendisiyle beraber. İbn Mübarek kişinin ilmi ve ameli az olsa da dört şey onu üstün mevkilere yükseltebilir. Bunlar da hilim, tevazu, cömertlik ve güzel ahlaktır. Bu dört şey imanın kemalidir. Cüneyd-i Bağdadi. Tasavvuf dediğin ahlaktır. Ahlakını güzelleştirip arıtan tasavvufunu arıtmış olur. Kettani. Ahlak ile insanlar arasına karışınız fakat amellerinde ayrılınız. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Kötü huy öyle bir günahtır ki onunla beraber işlenen çok günah zarar vermez. Yahya bin Muazı Razi. Her binanın bir temeli var. İslam binasının temeli de güzel ahlaktır. İbni Abbas radıyallahu anhuma Yükselenler hep güzel huyları sayesinde yükselmişlerdir. Ahlakın kemal mertebesine de ancak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yükselmiştir. Ata. Güzel ahlak, güler yüz, tatlı söz, iyilik yapmak ve kötülük etmemektir. Hasan el-Basri. Güzel ahlak kimseye husumet etmemek ve bunu Allahü Teala'yı daha iyi bildiği için yapmaktır. Vasıti güzel ahlak Allahü Teala'dan razı olmaktır. Ebu Osman Magrebi. Güzel ahlakın en aşağı derecesi eziyete katlanmak, kötülüğe karşılık vermemek, zalime merhamet etmek, onun yarlıganmasını dilemek, ona şefkatle muamele etmektir. Şehli tüsteri. Güzel ahlak rızk hususunda Allahü Teala'yı töhmet altında bulundurmamak yani rızkına kefil olduğuna emin olmak ona güvenip sükun ve huzur bulmaktır. Her hususta gerek seninle Rabbin arasında ve gerek seninle halk arasındaki hususlarda ona itaat edip isyan etmemektir. Sehlitüsteri ahlak Üç hasletle aranır. Onlar da haramdan uzaklaşmak, helali aramak ve aile efradına imkan nispetinde genişlik göstermektir. Hazreti Ali radıyallahu anh Hakkı düşündükten sonra halkın eziyetlerine aldırış etmemendir. Allah'a Mansur Güzel ahlak Allahu Teala'dan başka bir düşünce ve telaşen olmamaktır. Ebu Said el Hiras. Güzel ahlak kızmamaktır Abdullah bin Mübarek İyi ahlak, herkese sevdiği şeye göre muamele etmektir. Konuşurken, otururken, hiç kimseye yabancılık çektirmemektir. Marifet ehliyle otururken, huzur içinde bulunmaktır. Gaye, bu zatlardan istifade ise, Bundan başka yolu yoktur. Adî bin Misafir Emevi Size sıkıntısı ve zorluğu olmayan, övülecek bir şey söyleyeyim mi? Güzel ahlak, çirkin ve beğenilmeyen şeyi terk etmek. En kötü hastalık da, alçak ve düşük ahlak, çirkin sözleri söylemektir. Ahnef bin Kays İyi ahlak, marifetin kuvveti sebebiyle kimseye düşman olmaman ve hiçbir kimsenin de sana düşman olmamasıdır. Ebu Bekr Vâsıtî İnsanlarla birlikte bulunmakta güzel ahlak, onlarla iyi geçinmektir. Alimler ile beraber olmakta güzel ahlak, onlara ihtiyacı olduğunu bilmek ve onları edebe uygun olarak dinlemekle olur. Marifet ehliyle bulunmakta güzel ahlak, sükûn üzere, ümitli ve sabırlı olarak beklemekle olur. Yüksek veli ile beraber olmakta güzel ahlak, kırıklık halinde bulunmakla olur. Ebi Midyen Magribi Ahlak, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın sana ihsan ettiklerine büyük, senin onun rızası için yaptıklarını küçük görmendir. Ebu Muhammed Razi, İnsanlar, İsteklerine karşı çıkılmadıkça bulundukları ahlak üzere halim selimdirler. İsteklerine karşı çıkılınca iyi görünen insanlar hemen kötü ahlaklı kesili verirler. Gerçekten iyi insanlar isteklerine karşı çıkılınca da değişmezler. Ebu Osman Heyri. Güzel ahlak Allahü Teala'nın takdirine razı olmaktır. Ebu Osman Magribi Huluk azim en güzel ahlak Allahü Teala'yı tanıdıktan sonra halktan gelen eza ve cefanın insana tesir etmemesidir. Hallaci Mansur Ahlak iyi olmadıktan sonra kılınan namazın tutulan orucun çok olmasının önemi yoktur. Hatta sadaka ve mücahide bile hiçtir. Bu yolda yükselenler ne namazla ne de oruçla yükseldiler. Ne sadaka ile ne de mücahide ile üstün dereceler buldular. Yükselen ancak iyi huyla yükseldi. Çünkü Rasulullah Efendimiz kıyamet günü bana en yakın olanınız huy ve ahlak bakımından en güzel olanınızdır buyurdu. İbn Ata ahlakın en güzeli Gücü yettiği halde affetmek ve kendi ihtiyacı olan şeyi cömertçe vermek. RİSLÂN DİMEŞKİ En kötü huy, takdir edilene karşı durmaktır. Ezelde takdir edileni, arzu ve dua ile değiştirmeyi istemektir. Ebu Bekir Vâsıtî İyi ahlak, marifetin kuvveti sebebiyle kimseye düşman olmaman, ve hiçbir kimsenin de sana düşman olmamasıdır. Ebu Bekir Vâsıtî, kötü huydan, haramdan sakınır gibi sakınınız. Ebu Bekir Verrak avamın kalpleri saf, dilleri temiz olmalı ve bununla namusunu korumalıdır. Bu huylardan nasipsiz olanların işi gücü kötülük olur. Onlar şeytana iş bırakmazlar. Ebu Bekir Verrak Güzel ahlaklı olmak insanın elindedir. Bazıları, insanın dış görünüşü değişmeyip, yaratıldığı şekilde kaldığı gibi, mesela, kısa uğraşmakla uzun olmaz, uzun da kısa olmaz, çirkin güzel olmaz deyip, kalbin sureti olan ahlak da değişmez, diyorlar. Yanılıyorlar. Şayet böyle olsaydı, terbiye etmek, riyazet çekmek, nasihat vermek, iyi tavsiyelerde bulunmak boş ve lüzumsuz olurdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlakınızı güzelleştiriniz buyurdu. Buna nasıl boş ve imkansız denebilir? Zira hayvanı bile hırçınlık ve serkeşliğinden alışkanlık ve yumuşaklık haline çevirmek mümkün oluyor. En vahşi hayvanlar bile güzel bakımla ehlileştiriliyor. Kalp hallerini yukarıda anlatılana benzetmek yanlıştır. İşler iki kısımdır. Bazıları insanın isteği dışındadır. Mesela hurma çekirdeğinden istese de elma fidanı çıkmaz. Ama bakarak, büyüterek ondan hurma ağacı olur. Bunun gibi hışım ve şehvetin aslını insanın isteğiyle gidermek mümkün değildir. Ama hışm ve şehveti riyazet ile mütedil hale getirmek mümkündür. Bu da tecrübe ile sabittir. Fakat bazı huy hakkında daha zor olur. Bunun zorluğunun iki sebebi vardır. Biri yaratılışta o huy kuvvetli yaratılmıştır. Öbürü de uzun zaman o huy ve ahlakının arzularını yapmıştır. İnsanlar bunda 4 derecedir. 1. derece saf olup iyiyi kötüden ayıramaz. Huyunda bir iyileşme ve kötüleşme olmayıp yaratıldığı şekilde kalan kimsedir. Bu ise düzelir ve çabuk ıslah olur. Kendisine iyi ahlakı öğretecek, fena ahlakın zararlarını bildirecek, yol gösterecek bir kimse lazımdır. Bütün çocuklar küçükken böyledir. Onların yolunu baba ve anneleri çizerler. Onları dünyaya haris ederler. İstedikleri gibi yaşamaları için onları salıverirler. Böylece baba ve anneleri çocukların dini bakımdan kanlarına girmiş olur. Bunun için Allahü Teala Tahrim Suresi 6. ayetinde "Ey iman edenler! Kendinizi ve aile halkınızı öyle bir ateşten koruyun ki onun tutuşturucusu insanlarla taşlardır." O ateşin üzerinde öyle melekler vardır ki, çok sert, çok kuvvetlidirler. Allah kendilerine ne emrettiyse, ona isyan etmezler ve emredildikleri şeyi yaparlar.'' buyurdu. İkinci derece Henüz bozuk bir itikada saplanmamış, fakat daima şehvet ve gazabına uymayı huy edinmiştir. Bununla beraber bunları yapmanın iyi olmadığını da bilir. Bunun işi daha zordur. Zira iki şeye ihtiyacı vardır. Biri bozuk ahlakı çıkarmak, ikincisi iyilik tohumunu ona ekmektir. Fakat onda bunun için ciddiyet ve liyakat meydana gelirse çabuk düzelir ve kötü huylardan kurtulur. 3. derece. Ahlakı kötüleşmiş olup yaptığı işin kötü olduğunu da bilmez. Hatta bu huyunu kendisi güzel görür. Böylesinin düzelmesi çok nadirdir. Dördüncü derece. İşlediği kötülüklerle övünendir. Bunu makbul iş sanır. Bazı insanların ben şu kadar insan öldürdüm, şu kadar şarap içtim demesi gibi. Bu Allahü Teala tarafından bir saadet gelmeyince ilaç kabul etmeyen bir hastalıktır. Ahlâkı düzeltme yolu Kötü huyu kendinden atmak isteyen için bir yol vardır. O da, o huyun yapmak istediği her şeyi yapmamak, ona muhalefet etmektir. Zira şehveti muhalefet etmekten başkası kırmaz. Her şeyi zındı tersi kırar. Sıcaklıktan meydana gelen hastalığın ilacı, soğukluktur. Hışımdan yani hiddetten meydana gelen her hastalığın ilacı tevazu ve alçalmadır. Cimrilikten meydana gelenin ilacı ise mal vermektir. Bütün huylar bunun gibidir. O halde iyi işleri adet eden de iyi huylar meydana gelir. Şeriatın iyi işleri yapmayı emretmesinin sırrı da budur. Zira bu iyi amellerden maksat kalbi çirkin suretten iyi surete çevirmektir. İnsanın Zorla adet edindiği şey onun tabiatı olur. Bir çocuk daha başlangıçta mektepten ve ilim öğrenmekten kaçar ve ona zorla ilim okutulursa onun tabiatı olur. Bunun gibi güvercinle oynayan, satranç veya kumar oynamayı adet edenler huyları olduğu için bütün dünya rahatlığını ve elinde olan her şeyi ona verirler. Bu işlerden asla el çekmezler. Hatta tabiatına uymayan şeyleri yapa yapa, tabiatı şeklini alır. Hilekârlığa, dolandırıcılığa alışan, dayak da yese, eli de kesilse dayanır. Hatta bununla iftihar da ederler. Çöpçüler, hacamatçılar, yaptıkları işlerle, alimlerin ve sultanların birbirine övündükleri gibi övünürler. Kadın gibi olan erkekler bile, Yaptıkları pis işle birbirlerine övünürler. Bütün bunlar adet etmenin neticesidir. Hatta öyle insanlar vardır ki kil yemeyi huy edinir. Yemezse duramayacak hale gelir. Hastalığı ve ölümü göze alır da yine yer. O halde tabiatın zıddı ve muhalifi adet ile aynı oluyorsa Yemek ve içmenin bedene uygun olması gibi tabiata uygun olan şeylerin adet yoluyla tabiat edinilmesi daha kolay olur. Allahü Teala'yı tanımak, ona itaat etmek, şehvet ve gazabına hakim olmak insanın kalbinin yaratılışına uygundur. Çünkü kalp melekler cinsindendir. Meyli bunun hilafına olan kimse hasta olmuş, gıdası kalbini bozmuştur. Bazı hastalar yemeği sevmez ve kendine dokunan şeyleri ister. O halde Allahü Teala'yı tanımaktan ve ona itaat etmekten başkasını seven hastadır. Nitekim Allahü Teala Bakara Suresi 10. ayetinin başında mealen onların kalplerinde nifak ve haset marazı vardır. Ve Şuara Suresi 88 ve 89. ayetlerinde o gün ki ne mal fayda verir ne de oğullar ancak Allah'a halis ve pak bir kalbiyle varan müstesna buyurdu. Vücudun hasta olması bu dünyada ölüme götürdüğü gibi kalbin hasta olması da öbür dünyada ölmeye götürür. Hastanın nefsine muhalefet edip hekimin emri üzere acı ilaçları içmesinden başka Kurtulma ümidi olmadığı gibi, kalp hastalığının tedavisi içinde nefsinin isteklerine uymayıp şeriatın sahibinin emrini kabul etmek lazımdır. Çünkü insanların kalplerinin tabibi odur. Bedenin ve kalbin tedavisi bir yoldadır. Sıcağı soğutmak yahut soğuğu ısıtmak gibidir. Bunun gibi kibri çok olan kimse zorla tevazu ederse şifa bulur. Bir kimse de tevazu galip olup, zilleti haddine gelirse, uğraşarak kibirlenmekle şifa bulur. Demek ki, güzel ahlakın üç sebebi vardır. Biri, asıl fıtrattır, yaratılıştır. Bu ise, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın ihsanı ve fazladır. Bir kimse aslında, güzel huylu ve alçak gönüllü yaratılmış olur. Böyle insanlar çoktur. İkincisi, Zorla iyi işler yaparak onları adet haline getirir. Üçüncüsü, işleri ve ahlakı iyi olan insanları devamlı görür ve onlarla arkadaşlık eder. Bu güzel huylar kendiliğinden onun tabiatı olur. Bundan haberi bile olmaz. Yaratılışında iyi huylu olmak, iyi kelimelerle, iyi kimselerle arkadaşlık etmek ve iyi işleri adet haline getirmek şeklinde olan. Bu üç saadete kavuşan en yüksek dereceye ulaşır. Bu üçünden mahrum kalan, yani fıtratı eksik olan, kötü kimselerle arkadaşlık eden ve kötü işleri kendine adet eden şakilikte en yüksek derecede olur. Bu ikisi arasında çok dereceler vardır. Bazılarında iyilik, bazılarında kötülük bulunur. Herkesin saadet ve felaketi kendisindeki bu huylar ölçüsündedir. Allahü Teala, Zilzal Suresi 7. ve 8. ayetlerinde, zira kim zerre miktarı bir hayır işlerse, onun mükafatını görecek. Kim de zerre miktarı bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir. Buyurdu. Bütün saadetlerin başı uğraşarak iyi iş yapmaktır. Ameller azalarla yapılıyorsa da bunlardan maksat kalbi değiştirmektir. Zira o aleme ancak kalb ile gidilebilir. Daima olgun ve güzel olması lazımdır ki Allahü Teala'nın huzuruna layık olsun. Ayna parlak ve passız olunca melekuttaki suretler onda görünür. Hatta öyle bir cemali seyreder ki sıfatlarını duyduğu Cennet onun yanında aşağı kalır. Her ne kadar bedenin de o alemden nasibi var ise de esas kalptir ve vücut ona tabidir. Beden ayrıdır, kalp de ayrıdır. Zira kalp alemi meleküttandır. Beden ise alemi şahadettendir. Kalp bedenden ayrı olmakla beraber kalbin onunla alakası vardır. Zira beden ile yapılan iyi bir işten kalbe bir nur ulaşır. O nur, saadet tohumudur. Yaptığı her kötü işten kalbe bir zulmet iner. O zulmet, şakiliğin tohumudur. Bu alaka sebebiyle insanı bu dünyaya getirdiler. Böylece bu bedenden tuzak ve alet yapıp kendi için kemal sıfatlarını elde eder. Mesela, Yazı yazmak sanatı, kalbin bir sıfatıdır. Fakat bunu yapan parmaktır. Bir kimse, yazısının iyi olmasını isterse, çaresi zorla çok yazı yazar. Böylece bunların arasında güzel yazı bulunabilir. İyi olan yazının suretini kalp alır ve parmağı yazdırır. O halde bütün saadetlerin başlangıcı, uğraşarak iyi iş yapmaktır. Bunun neticesi, meyvesi de kalpteki sıfatlarını iyi etmektir. Yaratılıştan olan güzel ve çirkin huylar. Üşümeden meydana gelen bir hastalık için fazla sıcak yememelidir. Sıcak da hasta edebilir. Terazi gibi dikkat etmek lazımdır. Şunu iyi bilmelidir ki, maksat mizacın mutedil olmasıdır. Bu da, soğukla sıcak arasında olur. Ahlakın iki tarafı vardır. Biri iyi, diğeri kötüdür. Maksat ise ikisi ortasıdır. Mesela cimri bir kimseye malından verebildiğin kadar ver desek, vermesi iyidir. Ama israf haddine gelirse kötüdür. Bunu tartacak terazi şeriattır. Nitekim beden ilacının terazisi de. Tıp ilmidir. O halde öyle olmalıdır ki, şeriatın ver dediği şeyi vermek kendisine kolay gelmeli, o şeyi saklamak ve vermemezlik içinden gelmemelidir. Şeriatın saklamayı, vermemeye emrettiği şeyi de vermek içinden gelmemelidir. İtidal böyle olur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın emrini seve seve yapın. ''Böyle yapmazsanız zorla yapınız ki bunda sabretmek çok hayırlıdır.'' buyurdu. Güzel ahlak, tabii olup zorlamanın kaldırılmasıdır. Ahlakın kemali, kendi yularını şeriatın emrine vermek, emirlere ve yasaklara uyması kolay gelmek, kalbinde hiç şüphe ve itiraz kalmamaktır. Allah Teala Nisa suresi 65. ayetinde mealen Rabbin hakkı için onlar aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükümden nefisleri hiçbir darlık duymadan tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar buyurdu. İnsanın saadeti melekler sıfatında olmaktır. Çünkü insan onların cevherinden olup, bu aleme yolcu olarak gelmiştir. Onun madeni melekler alemi olacaktır. Buradan götüreceği garip sıfatları, onların muhafakatiyle ondan ayıracaklardır. Oraya gittiği zaman onların sıfatında olmalıdır. Buradan hiçbir yabancı sıfat götürmemelidir. Mal saklamaya hırslı olan mal ile meşguldür. Harcamaya düşkün olan da onunla meşguldür. Gururlanmaya hırslı olan insanlarla meşgul, tevazuya düşkün olan yine insanlarla meşguldür. Melekler ise ne mal ile ne de insanlar ile meşguldür. Belki yalnız Allahü Teala'nın aşkına dalmış başka hiçbir şeye iltifat etmezler. O halde insanın kalbinin bağlılığı maldan kesilmeli ve insanlardan ayrılmalıdır. Bunlardan kısmen temizlenmek, ancak bununla olur. İnsandan ayrılmayacak sıfatlar, bunların arasında bulunursa da, bir yönden, onlardan uzak olmuş olur. Nitekim, sıcak su, sıcaklıktan ve soğukluktan uzak değildir. Ilık ve ikisi arasında olan su, sanki ikisinden de uzak gibi görünür. O halde. Her sıfatta emredilen itidal ve orta halli olmak bu incelik içindir. Demek ki kalbe dikkat etmek, her şeyden kesilmek, herkesten ayrılmak ve Allahu Teala ile meşgul olmak ve buna dalmak lazımdır. Nitekim Allahü Teala En'am suresi 91. ayetinin sonunda mealen Ey Resulüm sen Allah de! Sonra onları bırak, batıl dedikodularında oynaya dursunlar buyurdu. Belki la ilahe illallahın hakikati de budur. İnsanın bütün dünya alakalarını tamamen kesemeyeceği sebebiyle de Allahü Teala Meryem Suresi 71. ayetinde mealen İçinizden hiçbiri istisna edilmemek üzere mutlaka cehenneme varacaktır. Bu, Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür. Ancak cennetlikler yanmadan geçecekler, cehennemliklerse ateşe düşeceklerdir.'' buyurdu. Bütün riyazetlerin sonu ve bütün mücahedelerden maksat, bir kimsenin tevhide kavuşmasıdır. Bu da yalnız Allahü Teala'yı görmesidir ve kafidir. Yalnız O'na itaat etmelidir. Kalbinde başka bir ilgi kalmamalıdır. Böyle olunca güzel ahlak elde edilmiş olur. Güzel Ahlaka Kavuşma Yolları Riyazet çok zor bir iştir. Canını dişine takmaktır. Fakat tabip mütehassıs olur ve yolun inceliklerini bilirse zorluklar kolay olur. Tabibin lütfu şöyledir ki talebeyi başlangıçta hakkın hakikatine çağırmaz. Çünkü ona dayanamaz. Mesela çocuğa, okula git, devlet başkanı olursun desen, o başkanlığın ne demek olduğunu bilmez. O halde, o işe nasıl gayret edebilir? Çocuğa, okula git, akşam sana top ve oyuncak vereceğim, oynayacaksın dense, çocuk seve seve söylenenleri yapar. Biraz daha büyüyünce, oyundan vazgeçmesi için, oyunu bırakırsan sana, ''Güzel ve süslü elbise yaptıracağım.'' denir. Biraz daha büyüyünce çocuğa ''Başkanlık ve efendiliğin de aslı yoktur. Zira hepsi ölümle yok olur gider.'' dersin. O zaman onu ebedi sultanlığa davet edersin. O halde talebe başlangıçta tam ihlaslı olmayabilir. Ona izin verip insanların baş gözüyle iyi gördükleri şeylerle uğraşmak için mücahede etmelidir.'' Böylece kalbinde mala düşkün olmak arzusu kırılmış olur. Bundan kurtulunca boş kalınca kendini beğenmek meydana gelir İşte o zaman da kendini beğenmeyi kırmak lazım olur. Böyle zamanlarda talebeye dilencilik yaptırmalıdır. Onda bir kabul görürse men etmelidir. Daha aşağı işlerle uğraştırmalıdır. Mesela tuvaletlerin temizliği işini ve bunun gibi işleri ona vermelidir bunun gibi onda görünen her sıfat için tedricen az ilaçtan başlamalı, hepsini birden yaptırmamalıdır. Zira hepsine birden dayanamaz. Riya ve şöhret içinse her şeye katlanır. Kötü sıfatlar yılan ve akrep gibidir. Riya ise ejderha gibidir, hepsini yutar. Sıddıklardan en son yok olan kötü sıfat bu riyadır. Güzel ahlakın alametleri. Güzel ahlakın alametleri vardır. Allahü Teala Müminun suresi 1 2 ve 3. ayetlerinde mealen muhakkak müminler zafer bulmuştur. O müminler ki namazlarında tevazu ve korku sahibidirler. Onlar ki boş sözden ve faydasız işten yüz çevirirler buyurdu. Aynı surenin 10. ayetindeyse, işte bu vasıfları toplayanlar, varis olanlardır buyurdu. Tevbe suresi 12. ayetindeyse, eğer sözleşmelerinden sonra yeminlerini bozar ve dininize taarruza kalkarlarsa, küfür öncülerini hemen öldürün, çünkü onların yeminleri yoktur, olur ki vazgeçerler buyuruldu. Furkan suresi 63. ayetinde, Rahman'ın o kulları ki onlar yeryüzünde vakar ve tavazu ile yürürler. Cahiller kendilerine laf attıkları zaman selam derler buyruldu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Benim himmetim namaz, oruç ve ibadettir. Münafığın himmeti yani maksadı hayvan gibi yemek ve içmektir, buyurdu. Hatem-i Asem rahmetullahi aleyh, mümin tefekkür ve ibret alma ile, münafık ise hırs ve amelle meşgul olur. Mümin Allahü Teala'dan başka herkesten ümidini keser. Münafık ise Allahü Teala'dan başka herkesten ümid eder. Mümin malını Din uğruna feda eder ve ağlar. Münafık günah işler ve güler. Mü'min, yalnızlığı ve halveti sever. münafık, kabalığı ve insanlara karışmayı sever. Mü'min, daima eker ve biçmeyeceğinden korkar. Münafık ekmez ve ekmeden biçmek ister. Güzel ahlak üzerine büyükler şöyle buyurmuştur. Güzel ahlak, haya ve edepli olmak, Az konuşmak, eziyetsiz olmak, doğru söylemek, iyilik yapmak istemek, çok taat etmek, az kusur yapmak, herkesin iyiliğini istemek, herkes hakkında iyilik yapmak, herkese şefkatli olmak, vakarlı durmak, acele etmemek, kanaat sahibi olmak, şükredici olmak, sabırlı olmak, ince kalpli olmak, yumuşak huylu olmak, eli kısa ve tamasız olmak. Sömek, lanet etmemek, gıybet etmemek, söz taşımamak, kötü söz söylememek, aceleci olmamak, kin tutmamak, haset etmemek, alnı açık olmak, tatlı dilli olmak, sevdiğini ve sevmediğini Allah için sevmek ve sevmemektir. Güzel ahlak, en çok sabırda ve insanlardan gelen eziyetlere katlanmaktadır. Nitekim Rasulullah'a, sallallahu aleyhi ve sellem, çok eziyet ettiler. Mübarek dişlerini kırdılar ve o, Ya Rabbi, onlara merhamet et, anlamıyorlar, diye yalvardı. İbrahim bin Ethem, rahmetullahi aleyh, sahrada dolaşıyordu. Yanına bir asker geldi ve, Sen köle misin? diye sordu. Evet, insanlar nerede yaşıyorlar deyince, İbrahim bin Ethem, Kabristan'ı gösterdi. Bunun üzerine asker, ben insanların yaşadıkları imar edilmiş yeri soruyorum. İbrahim bin Etem tekrar kabristan'ı gösterdi. Orasıdır, dedi. Bu cevaptan sinirlenen asker, onun başına sopa ile vurdu. İbrahim bin Etem kanlar içinde kalmıştı. Bu yetmiyormuş gibi, onun elinden tutup şehre sürükleyerek götürdü. İbrahim bin Etem'in arkadaşları bu hali görünce "Ey ahmak! Bu İbrahim bin Etem'dir." dediler. Asker bu sözleri duyunca hemen atından indi, ayağını öptü ve "Niçin ben köleyim dedin?" İbrahim bin Etem "Allahü Teala'nın kuluyum da onun için." buyurdu. "Sana iman edilmiş yeri sorduğum zaman kabristanı gösterip orasıdır." dedin. Bunun sebebi neydi? İbrahim bin Ethem buyurdu ki, Bütün bu şehirler harap olacak da ondan. İbrahim bin Ethem, Rahmetullahi aleyh, O asker hakkında dostlarına şöyle dedi. Başıma vurduğu zaman ona dua ettim. Niçin böyle yaptın dediler. Cevabında, Onun sebebiyle bu işte sevaba kavuşacağımı biliyordum. Onun sebebiyle, ''İyiliğe kavuşmama karşılık, benim yüzümden ceza görmesini istemedim.'' buyurdu. Ebu Osman Hiri'yi imtihan etmek için bir kimse evine davet etti. Kapıya gelince içeri almayıp, ''Bir şey kalmadı.'' dedi. Ebu Osman Hiri gitti. Bir müddet sonra arkasından gidip onu çağırdı. O da geri döndü. Birkaç defa böyle tekrar etti. Her çağrışında geri döndü ve kovulup gitti. Nihayet ev sahibi, ''Bu güzel hallerinize şaşıyorum.'' dedi. Ebu Osman Hiri ona, ''Benim bu hareketim nihayet bir köpeğin hareketinden daha üstün değildir. Çünkü köpekte de aynen bu huy vardır. Çağırırsın gelir, kovarsın gider. Bunun ne kıymeti vardır?'' buyurdu. Ebu Osman Hiri, Nişapur sokaklarından birinden geçerken, bir evin penceresinden üzerine kül döktüler. Elbisesini silkti, temizledi ve şükretti. Niçin şükrediyorsun dediklerinde, şu cevabı verdi. Ateşe müstehak olan bir kimseye, ateş yerine kül dökerlerse, elbette şükreder. Ali bin Musa er-Rıza, nişapur'da Evinin yanında hamam vardı. O hamama gireceği zaman hamamı boşaltırlardı. Bir gün hamamı boşalttılar, o da hamama girdi. Hamamcı farkına varmadan, köylünün biri de hamama girdi. Ali bin Musa'yı görünce, hamamda vazifeli esmer tellaklardan zannetti. Ona, hadi kalk su getir dedi. Ali bin Musa kalktı, köylüye su getirdi. Kalk kil getir dedi. Onu da getirdi. Bunun gibi daha birçok işleri yapmasını söyledi. O da hiç itiraz etmeden yerine getirdi. Bir ara hamamcı içeri girip Ali bin Musa'ya bir köylünün şunu getir, bunu götür diye söyleyen sesini duyunca korktu ve kaçtı. Biraz sonra Ali bin Musa hamamdan çıkınca hamamcıyı sordu. Korkudan kaçtı dediler. Gülümseyerek. Onun hiçbir kabahati yoktur, buyurdu. Terzi, Ebu Abdillah, salihlerdendi. Onun mecusi bir komşusu vardı. Ona dikiş diktirir ve ücretini kalp para olarak verirdi. Ebu Abdillah, bildiği halde kasten bu parayı kabul eder ve bir şey demezdi. Bir gün, bir iş için bir yere gitti. Dükkanda bulunmadığı zaman da bu mecusi, Dikiş için verdiği elbiseyi almak için dükkana gelir Ve çırağa yine kalp para vererek elbiseyi almak ister Fakat çırak bunu kabul etmez Ebu Abdillah dönünce çırak meseleyi anlatır Bunun üzerine Ebu Abdillah yanlış yaptı O öteden beri bana hep geçmez akçaları verir Ben de başkasını aldatmasın diye bu parayı alır imha ederdim Fakat kendisine bir şey söylemezdim buyurdu Yusuf bin Espat, güzel ahlakın alameti ondur. Bunlar, arkadaşlara muhalefet etmemek, insaflı davranmak, kusur aramamak, görülen kusurları güzel bir şekilde tevhî ile çalışmak, özür dilemek, eziyete tahammül etmek, kendi kendini zemmetmek, kendi kusurlarını araştırmak, başkasında kusur aramamak, küçük büyük herkese güler yüzlü ve tatlı sözlü olmaktır buyurdu. Sehletüsre'ye ahlaktan sorduklarında şu cevabı verdi. En küçük derecesi eziyete katlanarak intikam peşinde olmamak, zalime bile merhamet edip onun için istiğfar etmek ve ona acımaktır. Ahnef bin Kaysa güzel ahlakı kimden öğrendin diye sordular. Kays bin Asim'den öğrendim dedi. Bu zat nasıl bir ahlaka sahibidi dediler. Buyurdu ki bu zat bir gün evinde otururken cariyelerinden biri elinde demir şişle yanına geldi. Her nasılsa şiş cariyenin elinden düşerek küçük oğlunun başına vurdu ve çocuk hemen öldü. Tabii bu nazik vaziyet karşısında Cariye dehşete kapıldı. Fakat bu heyecanlı anda bile Cariye'ye, ''Üzülme, senin bir suçun yok, ben seni azad ettim.'' demiştir. Adamın biri, Ahnef bin Kays'ın ardına takılmış, kimsenin olmadığı bir yerde ona küfretmişti. Ahnef ona cevap vermedi. Kalabalığa yaklaştıkları sırada, Ahnef adama dönerek, Söyleyeceğin başka ne gibi sözler varsa, söyle. Halkın arasına girdiğimiz zaman, yine bu kötü sözlerine devam edersen, sana eziyet edenler olur. Ben karışmam, dedi. Rivayete göre, Hazreti Ali radıyallahu anh, bir gün, üç defa kölesine seslendi. Köle, hiç aldırış etmedi. Kölenin yanına gitti. Onu yaslanmış vaziyette gördü ve, ''Sesimi duymadın mı? Seni üç defa çağırdım, yine cevap vermedin.'' buyurdu. Köle, ''Evet, sesini duydum. Bana bir fenalık yapmayacağından emin olduğum için tembelleştim.'' dedi. Bunun üzerine Hz. Ali, ''Hadi seni azad ettim git.'' buyurdu. Kadının biri, Malik bin Dinar'a, ''Ey riyakâr!'' diye seslenince Malik, ''Bu kadın kimdir?'' Basralıların bilemedikleri ismimi nereden bildi?'' dedi. Yedi dal. Ahmet Şemseddin Marmaravi, rahmetullahi aleyh, talebelerine şu nasihatta bulunmuştu. İnsanın kalbinde bir heva ağacı bitmiştir ki, yedi dalı vardır. Her dal bir tarafa yönelir. Her dalın bir meyvesi vardır. Göze yönelen dalın meyvesi, harama bakmaktır. Dile yönelen dalın meyvesi, başkasının ayıp ve kötülüklerini söylemek, gıybet etmektir. Kalbe yönelen dalın meyvesi, başkalarına kin ve düşmanlık etmektir. Nefse yönelen dalın meyvesi, şüpheli şeyler ile haram ve mekruhları işlemektir. İnsanlara yönelen dalın meyvesi, onlardan üstün olmak, onları hor ve hakir tutmak, aşağı görmektir. Dünyaya yönelen dalın meyvesi uzun emel sahibi olmak, aş, iş, mal ve makam hırsı ile dolu olmaktır. Ahirete yönelen dalın meyvesi üzüntü ve pişmanlıktır. İnsanda hevanın arzu ve isteklerin kökü bakidir, kalıcıdır. Elbette devamlı taze dallar verir. Ancak Allah Teala'nın emirleri yerine getirilir, yasaklarından sakınılırsa heva ağacı kalpten sökülüp atılır. Kötü huyları ahlakları gidip güzel huylarla süslenir. Bu ise bir rehberin yol göstermesiyle mümkün olur. Ahdin güzelliği imandandır. Ebu Ali Farmedi rahmetullahi aleyh anlattı. Yolculuğumuz sırasında bir dağa yaklaşmıştık. Bu sırada önümüze büyük bir yılan çıktı. Hepimiz korktuk ve kaçıştık. Ebu Said rahmetullahi aleyh de oradaydı. Atından inip o koca yılana yaklaştı. Yılan onun önünde başını yerlere sürerek saygı gösterir gibi hareketler yaptı. Ebu Said hazretleri yılana zahmet etmişsin dedi. Sonra yılan daha doğru uzaklaştı. Bu hadise üzerine, bu ne haldir diye sorduk. Dedi ki, bu dağda bulunduğum sırada birkaç yıl bu yılanla aynı yerde bulunduk. Bizim buradan geçmekte olduğumuzu anlayınca, gelip dostluğunu tazeledi. Ahdin güzelliği imandandır. Güzel huylu olana karşı her şey güzel huylu olur. Nitekim, İbrahim aleyhisselam güzel huylu idi, ateş de ona güzel huylu oldu, onu yakmadı.